İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel merhabalar. Merhabalar Günaydın Ömer Hocam. Günaydın. Gün Günaydın Özdeş. Günaydın Feriyat. Evet. Ee, evet, Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Aynen öyle. Ben bir e, portre anlatarak başlamak istiyorum. Aslında Al Hirschfeld'in de e, bir e, sözü vardır. E, ona atfen e, editoryal karikatürün edebi bir dili vardır demişti. Al Hirschfeld e, çok ünlü bir e, portre e, Karikatürcüsüydü, 100 yaşında vefat etmişti 2000'li yıllar, yılların hemen başında. E, portreyi abstre olarak tanımlıyordu ve hikaye anlatmaz diyordu portre. Herhangi bir karikatürü anlatmak mümkündür. Oysa bir portre için bu çok güçtür e, demişti zamanında Archie Hinsfeld. Burada nereye varacağım? E, Aydan Çelik eski e, programcılarımızdan aynı zamanda Hı -hı. E, Hı -hı. ve karikatürist. Oruç Aruoba'yı anmak için çok güzel bir portre çizdi gerçekten. Ee, ve anlatılabilir bir portre. Ee, fakat bu portre Aruoba'nın değil, pos bıyıklı bir Nietzsche portresi. Çok hoş bir portre. Pos bıyıklı o Nietzsche'nin e, yüzünü görüyoruz portrede. Portredeki Nietzsche'nin gözünden de bir damla yaş geliyor. Hmm. Ee, ben de böyle başlamak istedim. Ee, sevgili değerli... Boruc Aruba'yı anmak için, evet, kendisinin programlarını e, Açık Radyo'da kaçırmamaya gayret ederdim. 90'lı yıllarda Açık Radyo'nun ilk dönemlerinde de o felsefe programlarını, e, evet. Şimdi e, karikatürlere gelecek olursak, e, iki haftalık e, bu bayram tatili sayesinde epey karikatür. Birikti. Ben bu hafta aslında yeni normali işleyen e, karikatürlerden bir demet sunmak istiyordum. Fakat e, Trump bir türlü rahat durmadı. Hemen her gün yeni olaylara imza atıldı Amerika'da. İnanın takipte e, zorlandım. O kadar ki yani neredeyse bu hafta özel bir e, Trump programı bile olacaktı. Evet. Bu arada karikatür gönderen dinleyicilerimiz var. Onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten hoş karikatürler yolluyorlar ama süremiz zaten sınırlı. Beş, altı karikatür ancak anlatabiliyoruz. Onlara da sizin vasılandığa şu anda teşekkür etmek istiyorum. Ve evet, çok korku tünelinde bir yolculuğa davet etmek istiyorum sizi bu hafta. Evet, Şimdi... Efendim. Bir hafta geriye gidiyoruz. Geçtiğimiz hafta sonunda, yani önceki hafta sonunda, The New York Times gazetesi çok çarpıcı bir birinci sayfayla çıkmıştı. Amerika'daki o Covid-19 virüsü nedeniyle sayıları yüz bine ulaştı artık. Hayatlarını kaybedenlerin isimlerine ayırdı baş sayfasını. Böylelikle bu kişilerin basit bir istatistikten, birer sayıdan ibaret olmadıklarını çok güzel bir şekilde vurguladı. Ee, onlar sayı değildi onlar bizdik e, diye de bir başlık atmıştı ee, bunun üzerine Amerikalı bir karikatürcü e, bir usta Steve Brodner tüm karikatürcülere açık bir çağrıda bulundu ve e, New York Times'ın bu sayfasının üzerinde Trump'ı golf çizerken e, golf oynarken <gülüyor> pardon, pardon golf oynarken çizmeye davet etti ben de e, kendi hesabım elimden gelme, e, geleni yapmaya çalıştım. Fakat e, şimdi anlatacağım karikatürü. E, onlarca benzer karikatür içinden seçtim. Ed Hall adlı bir e, usta o da bir karikatürist çizdi. Fonda e, bu New York Times'in birinci sayfası yer alıyor. E, sayfada az önce dediğim o yüz e, bine yakın isim sıralanmış. E, sayfanın en altında sağ alt köşede ee, bize arkası dönük olan bir adam elindeki çamaşır, şu, e, çamaşır suyu şişesi ve bir bezle sayfayı e, silmeye çalışıyor siliyor da bir takım e, böyle e, aynen cam siler gibi temizlemeye çalışıyor bu e, sarı uzun saçlı şişman adamın kim olduğunu sanıyorum artık söylememe gerek yok dinleyicilerimiz de anlamışlardır enhalde evet ee... çok çarpıcı bir karikatür çok, gerçekten. çok. Yani ve... New York Times'ın başlığı da ve o birinci sayfası da unutulmazdı yani normal olarak birçok defalar eleştirme fırsatı da bulduğumuz bir gazete New York evet. Times. ama bu sefer yani 100 bine Amerika Birleşik Devletleri'nde ölenlerin sayısı 100 bine yakın ve bu ölçülemez bir kayıp başlığı altında 1000 kadar ismi ne olduklarını arada mesela 96 aileyi de şeyden kurtaran, holokosttan kurtaran insanların da bulunduğu 96 yaşında birisinin de Covid'den öldüğünü de söyleyen evet. çok acayip güzel çok müthiş bir şeydi yani güzel demek doğru olmayabilir ama çok etkileyici bir Ç çarpıcı etkileyici çarpıcı, evet evet evet, evet. Ee, ve böyle bir çalışma yapıldı. Onlarca karikatür çizildi e, bu sayfanın üzerine e, evet. Trump'ı eleştirmek için. İkinci karikatürümüzün e, baş aktörü yine aynı yani Trump e, yine bildiğiniz biraz önce de anlatıyordun. E, herkesin gözü önünde geçen hafta Minnesota'da bir polis e, George Floyd adındaki siyahi vatandaşını denildi. Dakikalarca böyle boynuna diziyle bastırarak öldürdük, linç etti yani edildi. Linç etti ee, yani ve yeni bir video daha çıkmış izler. Çok laf açıyorum evet. ama o da son dakikada yani dün akşam gördüğüm bir video. E, linç etmeden dizine bastır, boğmadan önce arabada da bir güzel hepsi birden dövüyorlar. Evet. Yani ve ne için? Iskenci. Ne için? Ee, Sebebi bilinmiyor. Yok. Bilinmiyor değil mi? Yani sadece Hayır. birine benzetildiği için. Yani evet e, birine benzetildiği Benzet olsa ne olacaktı peki yani <gülüyor> neyse olsan olsa ne olacağını gördük zaten. Evet. evet. Ee, bu polis şiddeti de binlerce kişi e, on binlerce kişi tarafından da protesto ediliyor halen. Olaylar yatışmadı galiba. Yok yatışmadı. 25 hatta 30 şehre galiba Sıçradı. şimdi son evet, bilgi evet. sıçramış vaziyette sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bir de Şerif bizzat polis yardımcılarıyla beraber şeye katıldı Flint Michigan'da. Evet. Şu anda da gelişmeler devam ediyor zaten. Evet evet <gülüyor> ediyor. Gösteriler, olaylar. Trump ne demiş? E, George Floyd'un Minnesota sokaklarında ölümü büyük bir trajediydi. Bu asla olmamalıydı. Bu olay tüm Amerikalıları korku, öfke ve yasa boğdu demiş. Fakat hemen ardından da bu olayları radikal sol gruplara mal etmeyi imal, e, ihmal etmemiş yani. Ve Antifa denen grubu da terörist olarak evet, ilan edilmiş. Evet terörist, edmiş. terörist. Enormal. E, bu arada e, sosyal medya platformu e, Twitter'da Trump'ın e, önceden bir tane sonra ardından e, bir tane daha Mesajına erişimi şiddeti yücelttiği gerekçesiyle teyit e, uyarısı koydu. <gülüyor> Trump ne yaptı peki? Bu adıma da çok sert bir tepki gösterdi ve sosyal medya platformunu seçimlere müdahale etmek ve ifade özgürlüğünü kısıtlamaya çalışmakla suçladı. Hemen ardından da sosyal medya platformlarına hedef alan e, bir başkanlık e, kararnamesi geldi. Evet. Şimdi bu kararname ile sosyal medya şirketlerine yönelik e, yasal kuruma azalıyor e, ve gerektiğinde de yetkili kurumlara, bu Facebook, Twitter gibi e, şirketlere, kurumlara karşı yasal işlem başlatma yetkisi veriliyormuş. Yani çok güzel, otoriter bir karşılık. E, e, şimdi bütün bunları anlatmamın nedeni de e, anlatacağım karikatür. Murat Sayın, karikatürist Murat Sayın bu iki konuyu yani George Floyd'un polis tarafından öldürülmesini ve Trump'ın e, Twitter'a karşı çıkardığı kararnameyi bir araya getiren güzel bir karikatür e, paylaştı. Karikatürde yerde elleri arkadan ke kelepçeyle yine artık ikonik bir fotoğraf haline geldi o da. E, yerde yatan ve birazdan nefessiz kalarak hayatını yitirecek olan George Floyd'un yerinde ee, minik mavi kuşumuz var. Büyük ama ee, o şekilde çizmiş. Kanatları da arkadan e, kelepçen, kelepçelenmiş Twitter'ın simgesinin. Twitter'ın simgesi evet. Evet Twitter'ın simgesi. Ee, bu kuşun boğazına da diziyle baskı yapan e, ve nefes almasını engelleyen bu kez bir polis memuru değil. Trump'ın bizzat ta kendisi e, aynı pozisyonda. Ee, yani Murat Sayın Amerika'nın geçen haftasını bir çırpıda böyle özetleyip vermiş bir karikatürle evet. ee, bir usta karikatürcü e, duayan karikatürcü diyeceğim Cal, e, Kevin Kahlok her durumu e, alegorik bir şekilde fakat çok net daha doğrusu çok karanlık bir şekilde özetlemiş Kalın e, karikatüründe sırt sırta vermiş ellerinde kılıçlarıyla kendilerine saldıran canavarlara karşı amansız bir savaşa girişmiş iki kahraman görüyoruz. Yani tıpkı filmlerde olduğu gibi bu kahramanlardan bir tanesi Sam amca. Yani Amerika'nın en önemli e, sembol simgesi. E, evet evet. E, kılıcını amansızca karşısındaki canavara doğru sallıyor. Fakat canavar hem kocaman hem de sayısız o vantuzların sivri dişleri var. Çok sivri dişleri var. Her bir vantuzun aslında bu canavar şeklen dev boyuttaki bir Covid-19 virüsü. Evet, korona O da bir evet. evet. Sam amcaya sırtını daya dayamış olan ve başka bir canavara karşı amansızca kılıç sağlayan ikinci kahraman ise Amerika Birleşik Devletleri'nin bir diğer sembolü. Fakat e, başındaki o yedi dikenli tacı var. E, e, o dünyanın yedi okyanusunu yani yedi kıtasını e, sembolize eden ve evrensel bir kimliğe sahip olan, daha önce de sözünü etmiştik, özgürlük heykelimiz. Bir diğer evet. adıyla özgürlük tan tanrıçası Libertas değil mi? Evet. E, özgürlük heykelinin savaştığı canavarın e, yılan şeklinde Sayısız başı kolu var yani ben sayamadım. Bazılarını kesmiş koparmış atmış kılıcıyla Libertas. Ee, ve bir yandan kılıç sallıyor bir yandan da hemen arkasındaki Sam amcaya, e, biraz da çaresiz bir yüz ifadesiyle söyleniyor. Ya diyor en azından seninkinin e, aşısı günün birinde bulunabilir. Evet. Ee, Niye bunu söylüyor? Ee, çünkü e, karikatürist e, Kevin Kalaguer'e göre e, özgürlük tanrıcısı Libertas'ın düşmanlığını yok edecek bir aşı ya da ilaç bulunamayacak. Neden bulunamadığını da canavarın kimliğinden anlıyoruz. Canavarın karnında ırkçılık yani rasizm, ırkçılık yazıyor. İrkçılık yazıyor. Evet. Ve bu ırkçılığı maalesef maalesef... E, Aşısı, ilacı yok. Kal ee, böyle bir yorum getirmiş. Bence daha fazla yoruma bırakmayan çok güncel, çok güncel bir karikatür. Buna karşılık aslında önemli. Bazı başka yorumlar var. Belki saat ondan sonra onlara da değinme fırsatımız olabilir. Yani başta iklim aktivisti Greta Thunberg'in attığı küçük bir tweet ama çok anlamlı. Onun dışında da Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli filozoflarından da şeyler geliyor. Farklı şehirlerde polisle eylemciler arasında arbede çıkması şehir sırasında. Mesela Londra'da da sokağa binlerce kişi giderken evet. çok önemli bazı kişilerin de bu isyan olmasaydı asıl ne olacaktı diye o zaman tam bir mesela Cornell West önde gelen Harvard Üniversitesi felsefe profesörü Cornel West'in söz söylediği neofaşist gangster Trump ve neoliberal demokratların Amerika'nın tamamen çözülmüş bir bozuk bir sosyal deneyim haline aldığını söylüyor. Çok önemli aynı zamanda ocasio -Cortez de milletvekili Latin milletvekili Alexandria ocasio -Cortez de bu şeyi e, e, önleyemezsiniz ayaklanmayı huzursuzluğu eğer onu e, yaratan şartları sona erdiremezsiniz diye. En önemli şeyler var ve Lady Gaga'da mesela ünlü şarkıcılardan <gülüyor> sistemin kendisinde ırkçılık ve ırkçı faaliyetler varsa hepimiz görüyoruz. Artık değişim zamanı geldi. Epik bir trajedi ülkemizi tarif ediyor diye önemli çıkışlar var. Hepsine değinmeye çalışacağız. Pardon ben. Çok iyi. Yo rica İzledim. ederim. <gülüyor> e, çok da iyi oluyor tabii. E, bu katkı. E, şimdi e, Korku Türelindeki gezimize izin verirsin. Amerika Birleşik Devletleri'nden Hindistan'a doğru geçerek sürdürelim. Evet. Midday India gazetesinde yayınlanan Marjul imzalı bir karikatür var. Fakat bunu anlatmadan önce yine çok kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Geçtiğimiz Mart ayının sonlarında 20'sindeydi galiba. Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde Deepak Bundel adındaki bir avukat polis tarafından sebepsiz yere yine <gülüyor> nasıl oluyorsa hep e, sebepsiz yere sopayla acayip bir şekilde dövülmüştü. Yani Avukat Bundela e, bunun ardından bu işin peşini bırakmamış ve yetkili makamlara bulunarak, e, başvuruda bulunarak kendisini e, darp polislerden de şikayetçi olmuştu. E, geçen hafta nihayet bu şikayetinin ve takipçiliğinin meyvesini almış Avukat Bundela. Polis kendisinden yapılan yanlışlık için Yapılan yanlışlık için dikkat. Özür dilemiş. Meğer Bundela'yı sopayla döven polis memuru bir Katar'ıymış. Yani inançlı bir Hindu'ymiş. Hmm. Bundela'nın ise, tamam. <gülüyor> bundela ise Müslümanlarınki gibi siyah uzun bir sakalı varmış. Eda ne olacak evet. Ya, ya. <gülüyor> Yani bu polis memuru yanlışlıkla Bundela'yı Müslüman sandığı için dövmüş. Hmm. O yüzden özür bu şekilde gelmiş. <gülüyor> Bunu, belki, George Floyd da aslında bir başka şüpheliye yine siyah olan bir şüpheliye benzediği için e, gözaltına alınıp daha sonra öldürülmüştü. İşkenceyle e, öldürülmüştü. haklı tabii yani. Evet. Ne yapsın? Birbirlerine ne yapsın? benziyorlarmış tabii. Yani. Allah'tan neyse. E, <gülüyor> peki yani bu, bu konunun hakikaten karikatürü nasıl çizilsin ki? İşte evet. e, Manjur e, kaytan bıyıklı tipik bir Hint polisini çizmiş bildiğimiz biraz böyle iri yarıca. Ee, Kollarında da sıvamış ya da kısa kollu, evet kısa kollu e, şeyi e, gömleği. Elinde de uzun bir sopa var ve bir wanted yani aranıyor posterinin önünde e, bekliyor böyle. E, aranan şahsın eşkali ise fotoğrafta çok net bir şekilde e, belirtilmiş, gösterilmiş. E, kapkara uzun bir sakal. O kadar. Ha, bit, bir de bıyıkları var. Evet, bir de bıyık, başka hiçbir şey görünmüyor. Yok, yeterli ama. <gülüyor> Zaten aranan kişinin adı da e, Birded man, yani sakallı adam. Wanted, evet, e, didin. sakallı didin adam. Birded evet. Evet, yedik. <gülüyor> ee, şimdi korku tünelimiz Hindistan'dan Çin'e, Hong Kong'a doğru uzanıyor biraz. Ee, bu defa da e, Patrick Shapat, karikatürcü, Le Canard Anşene'de e, Çin Ulusal Halk Kongresi'nin Hong Kongla ilgili olarak kabul ettiği yeni güvenlik yasasını ele almış. Bu ulusal güvenlik yasası Hong Kong Genel Meclisinin onayı olmaksızın e, yürürlüğe girmiş ve yasa Çin'in e, ulusal güvenliği, yani Hong Kong'taki ulusal güvenliğine tehdit olarak görülen her türlü eylem ve etkinliği yasaklıyor ve suç sayıyormuş. Ayrıca Çin e, güvenlik güçlerinin de kente aktif olmasının da yolunu açıyormuş Çin'e. Yani terörist karikatürü. etti zaten hepsi. evet, evet yani aynı e, hikaye karbon kağıdı koyun e, tekrarlanıyor evet. şapatın karikatürü de çok basit karikatürün başlığı şöyle Çin Hong Kong'da e, yeni e, Hong Kong'a yeni sağlık önlemleri dayatıyor evet. e, karikatürde Çinli bir e, polisin yine Hong Kong'lu bir kadına arkadan zorla bir maske e, bağladığını görüyoruz fakat bu maske öyle bir şekilde bağlanıyor ki kadıncağızın artık ağzını açıp e, bir laf etmesi, konuşabilmesi mümkün değil. Hani filmlerde kaçırılan bir kişinin bağırmasını önlemek için ağzını banklarlar ya böyle. Evet o da e, maskeyle yapıyor. Maskeyle <gülüyor> yapıyor bu işi. E, korku ve acı içindeki kadına. E, çok da güzel bir çizim e, evet. Patrick ki. <gülüyor> ben nefes nefese kaldım. Son karikatüre geçelim isterseniz Hürriyet evet. Gazetesi'nden Latif Demirci'nin köşesinden. Bugün tarih bir Haziran. Artık bizim için yepyeni bir dönem başlıyor. Yeni normal dönemi yani bizim için yepyeni bir bayram. Bir Haziran evet. bayramı. Var mı itirazınız? Olur mu hiç? Şimdi Özdeş. sokaklarda balon uçuracağız. Edemiyoruz itiraz. <gülüyor> <gülüyor> tamam işte. Şimdi bakalım bu bayram kimin için ama. İnsan türü için mi yoksa Covid-19 için mi? Zamanla göreceğiz. E, zaman gösterecek. E, sabah Selim Badur'un programını dinledim. E, zaman gösterecek hakikaten. Evet. E, fakat bir gerçek var ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak değil mi? Hiç Aynen, öyle. Ama. Aynen öyle. Neyse karikatürde e, yaşlıca bir seyyar satıcı amca görüyorum. Balon satıyor, baloncu bir amca. Çocuk parkının herhalde duvarına oturmuş, mutlu bir yüz ifadesiyle soluklanıyor. Hemen ayak ucunda da yemlenen, yem, denen, yem iki tane güvercin ve miskinci uzanmış yatan bir köpek var. Latif Temirci karikatürlerinde ayrıntılara çok önem veren bir karikatürcü. <gülüyor> Bu karikatürde de bir parkın içinde ve onu çevreleyen o duvarda falan yani akla gelecek bütün ayrıntılar çizilmiş. Göz edilmemiş. Böylelikle bir aş, aşinalık havası da yaratılmış. Ee, çok aşina geliyor bize bu baloncu amca. Ee, Rengarenk balonların üzerinde de bütün bayramlarımızda olduğu gibi bu bayramın <gülüyor> adı yazıldı. Yaşasın 1 Haziran. 1 <gülüyor> Haziran bir <an>, evet. <gülüyor> ben e, açılımını yazmamış e, Latif ama ben ilave edeyim. 1 Haziran yeni normal bayramı diyorum buna. Ne dersiniz? <gülüyor> evet. Evet, şimdi, Herkes için değil ama galiba hala 65 yaş üstü için kısıtlamalar devam ediyor. Canım artık görmezlikten <gülüyor> gelin onu da. <gülüyor> 18, 5, yani. da öyle. Ka kaçamak yapıyoruz heyecan oluyor. Hakikaten ya şimdi özdeş. Yani <gülüyor> evet yani söylenecek ya. şey miydi bu? Bak özdeş çizerim seni. <gülüyor> İnşallah yani, da yani da... Şöyle Yani bu karikatürde şöyle bir sorun var. Bu balonu alacak olanlar 18 yaş altı Daha çocuk balonu ama onlara hala yasak sokaklar bir yandan da. Ee, onlar ama gevşetildi değil mi? Yani iki günü çıkabilecekler falan. Evet iki gün çıkabilecekler. Evet. Ee, yaşasın. <gülüyor> yaşasın Gerçekten. biraz. Üzülüm. Kafeler açıldı ya yapmayayım. Ee, yani bugünden itibaren. Daha olsun? Daha biz gidemeyeceğiz ama, ama. Ama nargile kafeler açılmadı. Ha. İyi. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Yani yorum yok. Peki günün karikatürünü seçeceğiz. Evet. Ne diyorsunuz bilmiyorum. Ben e, size bırakıyorum. Tüyoya ihtiyacımız var ama. Şimdi... Bana... E, ben iki Sos... tane karikatür arasında kaldım açıkçası. Sosyal ağda Latif'in karikatürü başta gidiyor onu söyleyeyim. Evet ee... bu arada şey Türkiye bence çok başarılı bir şey gönderme Yaşasın Pir Zaten ben evet. de bir onunla e, bir de hani şu anda dünya gündemi olduğu için bu ırkçılık ABD'deki e, Libertas'ın e, ırkçılığın aşısı yoktur. E, evet evet. Karikatürünü de çok beğendim açıkçası. Ben New York Times'ı da beğendim. Fakat e, galiba e, uyuyorum sosyal medyaya. Çok e, sık rastlanan bir şey değil ama kendi naçizane kanaatim. Latif Demirci bir yaşasın bir Haziran. <gülüyor> o zaman e, dinleyicilerimizin de çoğunlukla beğendikleri e, Latif Demirci diyelim. Ben de öbür e, kalın karikatürünü çok anlamlı ve çok güçlü buldum hakikaten. Yani e, çok etkileyici bir karikatür. Ama hadi biraz irandayız bugün yaşasın evet. biraz iran diyelim. <gülüyor> peki. O zaman <gülüyor> peki çok ha haftaya çok umarım yeni normal konulu karikatürler anlatabilirim. Anlatabilelim daha doğrusu. Yo ba başka hiçbir bir karikatür olmayacak. Bundan sonraki bütün programlarda bir tek bu olacak. Değil Öyle ]iniz? mi? Öyle tamam. değil mi? <gülüyor> tamam. Yırtık o zaman başka <gülüyor> program yok. <gülüyor> Peki, çok teşekkürler güzel <gülüyor> İyi haftalar diliyorum. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın. İzal Rozantel ile haftanın karikatürleri